Ben nefsimi temize de çıkarmam, çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim rahmet ederse o başka. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Hükümdar, onu bana getirin ki yanımı alayım dedi. Onunla konuşunca da, muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibi emin bir kimsesin dedi. Yusuf da ona, ülkenin hazinelerine beni memur et dedi. Ben hazinelerini koruyacak ve bu işi bilen biriyim. Böylece Yusuf'u Mısır'da yerleştirdik. Ülkenin neresinde isterse orada kalıp dilediği gibi tasarruf ediyordu. Rahmetimizi biz dilediğimize nasip ederiz ve iyilik yaparak iyi kullukta bulunanların mükafatını da zayi etmeyiz. İman eden ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için ise, ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Derken Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. O hemen kardeşlerini tanıdı, onlarsa kendisini tanımamışlardı. Yusuf onların erzaklarını hazırladığında, bir daha gelişinizde, ''Baba bir kardeşinizi de bana getirin.'' dedi. ''Görmüyor musunuz? Ben ölçeyi tam olarak veriyorum ve ben misafir ağırlayanların hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık size benden erzak yoktur. Bir daha da bana yaklaşmayın.'' Kardeşleri, ''Onu babasından isteyeceğiz. Mutlaka getiririz.'' dediler. Yusuf hizmetkarlarına dedi ki, Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun ki, ailelerinin yanına döndüklerinde, görürler de tekrar gelirler. Yusuf'un kardeşleri, babalarının yanına döndüklerinde, Ey babamız! dediler. Artık bize erzak verilmeyecek. Kardeşimizi bizimle gönder ki, erzak alalım. Muhakkak biz onu koruyacağız. Yakup, ''Ben onu size emanet eder miyim?'' dedi. Emanet etsem de, ancak daha önce kardeşini size emanet ettiğim gibi ederim. En iyi koruyucu Allah'tır. Merhametlilerin en merhametlisi de O'dur. Yüklerini açtıklarında, bedellerini kendilerine geri verilmiş buldular. ''Ey babamız, daha ne isteriz?'' dediler. ''İşte erzak bedellerimiz bize geri verilmiş.'' Onu bizimle gönderirsen, biz yine ailemize erzak getiririz. Kardeşimizi koruruz ve fazladan bir deve yükü erzak daha almış oluruz. Bu elimizdeki ise az bir miktardır. Yakup dedi ki, Sizi bir felaket kuşatmadıkça, onu bana geri getireceğinize dair, Allah adına sağlam bir söz vermeden, kardeşinizi sizinle göndermem. Onlar söz verince de, ''Bu söylediklerimize Allah şahit olsun.'' dedi. Sonra dedi ki, ''Oğullarım, şehre bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi Allah'ın takdir ettiği bir şeyi ben sizden geri çeviremem. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben O'na tevekkül ettim. Tevekkül etmek isteyenler de O'na güvensinler.'' Nihayet babalarının emrettiği şekilde şehre girdiler. Böyle yapmakla Allah'ın takdirinden hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştırmadılar. Ancak Yakup'un bir arzusunu yerine getirmiş oldular. Yakup bizim ona öğrettiklerimiz sayesinde gerçekten ilim sahibi bir zattı. İnsanların çoğu ise sebeplerin bir vesile olup hakiki tesirin Allah'a ait olduğunu bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girince Yusuf kardeşi Bünyamin'e kendi yanında yer verdi. Ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme dedi. Kardeşlerinin erzakını hazırlattığında Bünyamin'in yükü içine Yusuf bir tas koydu. Sonra bir tellal onlara Ey kafile halkı siz hırsızsınız diye seslendi. Onlar da dönüp, ne kaybettiniz diye sordular. Hükümdarın su kabını kaybettik dediler. Onu bulup getirene bir deve yükü mükafat var. Ben de buna kefilim. Yusuf'un kardeşleri hayretle, vallahi siz de biliyorsunuz ki, biz buraya fesat çıkarmak için gelmedik. Hırsız da değiliz dediler. Onlar ise, ''Yalancı çıkarsanız, bu hırsızlığın cezası nedir?'' diye sordular. Yusuf'un kardeşleri dedi ki, ''Kayıp mal kimin yükünde bulunursa, cezası o kimsenin kendisidir. Mal sahibinin yanında köle olarak kalır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.'' Yusuf, Bünyaminin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı sonra su kabını kardeşinin yükünden bulup çıkardı. İşte böyle bir tedbiri biz Yusuf'a vahyettik. Yoksa Allah dilemedikçe, hükümdarın kanunlarına göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Biz dilediğimizi yüksek derecelere kavuştururuz, her bilenin üzerinde daha iyi bir bilen vardır. Onlar eğer çalmışsa, Bundan önce onun kardeşi Yusuf da hırsızlık yapmıştı dediler. Yusuf bu sözü onların yüzüne vurmayıp içine attı. Siz kötü bir duruma düştünüz dedi. Allah ise sizin yakıştırdıklarınızı hakkıyla bilir. Kardeşleri: "Ey aziz" dediler. "Onun pek muhterem ve yaşlı bir babası var. Kardeşimizin yerine bizden birini al." Biz seni iyilik sahiplerinden biri olarak görüyoruz. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığınırız dedi. O zaman elbette zalim oluruz. Bünyamin'i kurtarmaktan ümitlerini kesince, bir kenara çekilip fısıldaşmaya başladılar. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını ve bundan önce de Yusuf hakkında kusur ettiğinizi bilmiyor musunuz? Babam müsaade edinceye yahut Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar ben bu yerden ayrılmayacağım. Hüküm verenlerin en hayırlısı odur. Babanıza dönün ve deyin ki Ey babamız! Oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimiz bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz gaybı bilmeyiz. Başımıza gelecekleri de bilemezdik. İstersen geldiğimiz şehir halkından ve beraber döndüğümüz kafileden sor. Emin ol ki doğru söylüyoruz. Yakup dedi ki, ''Nefsiniz sizi bu yola sürüklemiştir. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umarım ki Allah kardeşlerinizin hepsini bana getirir. Her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapan O'dur.'' Onlardan yüz çevirip, ''Vah Yusuf'um vah!'' dedi hüzünden gözlerine ak düşmüş halde derdini içine atıyordu. Dediler ki vallahi hala Yusuf'u anıp duruyorsun neredeyse kederden eriyecek yahut helak olup gideceksin. O ben derdimi de üzüntümü de ancak Allah'a şikayet ederim. Allah'ın lütfuyla sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Oğullarım gidip Yusuf ve kardeşi hakkında haber araştırın. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmeyin. Çünkü kafirler güruhundan başkası, Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, ey aziz dediler. Biz ve ailemiz sıkıntıya düştük ve değersiz bir sermaye ile geldik. Sen yine de bize erzakımızı tam ver ve kardeşimizi bize bağışla. Muhakkak ki Allah, bağışta bulunanları mükafatlandırır. Siz cahillik zamanınızda, Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? dedi. Sakın sen Yusuf olmayasın, dediler. Evet, dedi. Ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize lütuf ve ihsanda bulundu. Kim takvaya sarılır ve sabrederse, muhakkak ki Allah... İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a yemin olsun ki, seni Allah bize üstün kılmıştır. Bizse suçluyuz. Yusuf, bugün sizin için bir kınama yoktur dedi. Allah sizi affetsin. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şu gömleğimi götürüp babamın yüzüne sürün. Gözleri onunla iyice görür hale gelir. Sonra da bütün ailenizle beraber bana gelin. Kafile Mısır'dan henüz ayrılmıştı ki babaları. Ben Yusuf'umun kokusunu alıyorum dedi. Eğer beni bunaklıkla suçlamazsanız. Etrafındakiler. Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci geldiğinde gömleği yüzüne koydu. Ve Yakub'un gözü eskisi gibi iyice görür hale geldi. ''Ben size Allah'ın lütfuyla sizin bilmediğinizi bilirim demedim mi? Ey babamız! Günahlarımızın bağışlanması için Allah'a dua et. Biz gerçekten günahkarlardık. dediler. ''Sizin için Rabbimden af dileyeceğim.'' dedi. ''Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.'' Hep beraber Yusuf'un yanına girdiklerinde, Yusuf, anne ve babasını kucaklayıp yanına aldı. Allah'ın izniyle Mısır'a emin olarak girin, dedi. Anne ve babasını tahtına çıkardı. Yusuf'a kavuştukları için, anne ve babasıyla kardeşleri secdeye kapandılar. İşte baba, dedi. Evvelce gördüğüm rüyanın tabiri budur. Rabbim bunu gerçekleştirdi. Beni zindandan çıkarmakla ve şeytan kardeşlerimle benim aramı bozduktan sonra sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da Rabbim bana ihsanda bulundu. Şüphesiz ki Rabbim dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapan da O'dur. Ey Rabbim! Bana mülk ve saltanat verdin. İlahi kitapların sırlarını ve rüya tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim! Dünyada da, ahirette de sensin benim dostum ve gözeticim. Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarının arasına kat. Bu kısa gayb haberlerindendir ki, Ey Habibim! Sana biz vahyediyoruz, yoksa Kardeşleri Yusuf'u kuyuya atmak için bir araya gelip de ona tuzak kurduklarında sen onların yanında değildin. İnsanların çoğu sen ne kadar hız göstersen de yine iman edecek değildirler. Halbuki sen vazifen için onlardan bir ücret de istemiyorsun. Bu Kur'an ise bütün akıl sahiplerine ve bütün çağlara bir öğütten başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, insanlar onların yanından dönüp bakmaksızın geçer giderler. Onların çoğu Allah'a ortak koşmadan inanmazlar. Yoksa onlar Allah'ın azabından hepsini kuşatacak bir felaketin gelmesinden, yahut farkında olmadıkları bir sırada kıyametin ansızın gelivermesinden emin mi oldular? De ki, işte benim yolum budur. Ben de bana uyanlarda apaçık bir delile dayanarak Allah'a çağırırız. Allah'ı her türlü noksandan tenzih ederim. Ben asla müşriklerden olamam. Senden evvel gönderdiğimiz peygamberler de ancak o beldelerin ahalisinden kendilerine vahyettiğimiz kimselerdi. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin ne olduğuna bakmazlar mı? Ahiret yurdu, takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hiç aklınızı başınıza alıp düşünmez misiniz? O peygamberler, halkın iman etmesinden ümitlerini kesip, kavimleri tarafından yalanlanmış olduklarını iyice anladıkları bir sırada, yardımımız onlara yetişti, ve dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Mücrimler güruhundan ise azabımız geri çevrilecek değildir. Muhakkak ki onların kıssalarında akıl sahipleri için birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. O kendisinden önceki kitapların tasdikidir. Her şeyin tafsilatlı bir açıklamasıdır ve iman eden bir topluluk için, bir hidayet ve rahmettir. Ra'd suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Elif, Mimra. Mim, Ra, Bunlar, Kur'an'ın ayetleridir. Rabbinden sana hak olarak indirilen bu kitap haktır. Lakin, insanların çoğu inanmaz. O Allah ki, gökleri, gördüğünüz gibi direksiz yükseltti. Sonra arş üzerinde hükmünü icra etti. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların hepsi belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. Allah her şeyi yerli yerince tedbir ve idare eder. Ve ayetlerini size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınızı kesin olarak bilesiniz. Yeryüzünü yayıp döşeyen ve onda sabit dağlar ve nehirler yaratan da odur. Bütün meyvelerden yeryüzünde ikişer ikişer çiftler yaratan ve geceyi gündüze örten de odur. Düşünen bir topluluk için bunda deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu farklı toprak parçaları vardır. Orada üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalar vardır ki, hepsi de aynı suyla sulanır. Bir kısmının tadını, şeklini, rengini ve kokusunu ise diğerlerinden üstün kılarız. Aklını kullanan bir topluluk için bunda deliller vardır. Eğer şaşacaksan, toprak olduktan sonra yeniden yaratılacak mıyız diyenlerin sözüne şaş. Rablerini inkar edenler bunlardır. Kıyamet günü boyunlarında demir halkalar taşıyacak olanlar bunlardır. Cehennem ateşinin ehli bunlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bir de iyilikten önce kötülüğün, rahmet ve selamet yerine azabın çabuklaştırılmasını senden isterler. Halbuki kendilerinden evvel nice benzer azap ve felaketler gelip geçmiştir. Rabbin ise Zulmetmelerine rağmen insanlara karşı bağışlayıcıdır. Rabbinin azabı da şüphesiz pek şiddetlidir. İnkar edenler, Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen ancak Allah'ın azabından sakındırmakla vazifelisin. Her kavim içinde böylece doğru yolu gösteren bir peygamber vardır. Allah her dişinin ne yüklendiğini de bilir. Rahimlerin neyi eksiltip, neyi arttırdığını da, her şey onun ilminde bir ölçüyledir. Görünmeyeni de, görüneni de bilen O'dur. Her şeyden büyük O'dur. Her şeyden yüce O'dur. Sizden sözünü gizleyen de, açığa vuran da, gece saklanan da, gündüz meydana çıkan da, onun ilminde birdir. İnsanın önünde ve arkasında, Allah'ın emriyle onu koruyan ve yaptıklarını kaydeden melekler vardır. Bir topluluk, kendisine verilen kabiliyet ve nimetlerin yönünü değiştirip, inkar ve isyana sapmadıkça, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirip, azaba çevirmez. Allah, bir topluluk için kötülük murad ettiğinde ise, onu geri çevirebilecek kimse yoktur. Onların Allah'tan başka bir yardımcısı da olmaz. Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana çıkaran da O'dur. Gök gürültüsü hamd ederek, melekler de Allah korkusuyla O'nu tesbih eder. O yıldırımlar gönderir de, dilediğini O'nunla çarpar. Yine de o kafirler, Allah hakkında mücadele edip dururlar. Halbuki onun kuvveti ve azabı pek şiddetlidir. Hak olan davet ve dua Allah'a yapılandır. Onların Allah'tan başka dua ettikleri ilahlarsa hiçbir dualarına cevap veremezler. Onların hali su ağzına gelsin diye avucunu suya açan fakat su bir türlü kendisine erişmeyen kimseye benzer. Kafirlerin duası da işte böyle boşa gider. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez Allah'a secde eder. Onların gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde eder. Sor, kimdir göklerin ve yerin Rabbi? De ki Allah'tır. De ki, öyleyse siz Allah'ı bırakıp da kendilerine bir faydası dokunmayan, bir zararı da kendilerinden uzaklaştıramayan mağbutlar mı edindiniz? De ki, Körle gören bir olur mu? Yahut karanlıkla nur hiçbir olur mu? Yoksa onlar Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, onların yarattıkları Allah'ınkine benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeyin üzerinde mutlak kudret ve tasarruf sahibidir. O gökten bir su indirir ki, Onunla dereler kendi miktarınca akar. O akıntı da yüze çıkan bir köpüğü taşır. Bir zinet veya eşya yapmak için ateşte körükledikleri madenin de buna benzer bir köpüğü vardır. İşte hak ile batılı Allah böyle anlatır. O köpük atılır gider. Halka faydalı olan şeyse yerde sabit olarak kalır. İşte Allah böylece misaller verir. Rablerinin davetine uyanlara, yaptıklarının daha güzeliyle mükafat vardır. Onun davetine uymayanlarsa, eğer yeryüzündeki her şey ve bir o kadarı daha onların olsa, azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Hesabın kötüsü onlar içindir. Onların varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o! Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, hakkı göremeyen körler gibi olur mu? Bu Kur'an'dan ancak akıl sahipleri öğüt alır. O akıl sahipleri ki, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözlerden dönmezler. Onlar ki, peygamberlerin arasını ayırmadan hepsine birden inanırlar. Akrabalık bağlarına, ve herkesin hukukuna riayet ederler. Rablerine isyan etmekten çekinirler. Ve kıyamet günü hesaplarının kötü çıkmasından korkarlar. Onlar ki, Rablerinin rızasını arayarak sabretmişler. Namazlarını dosdoğru kılmışlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunmuşlar. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek ve günahın ardından bir sevap işlemek suretiyle, kötülüğü iyilikle gidermişlerdir. Bu dünyanın sonunda güzel bir akıbet işte onlar içindir. Onlarla atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanlar adın cennetlerine gireceklerdir. Onları tebrik için her bir kapıdan giren melekler diyecekler ki, sabrettiğiniz için selam üzerinize olsun, Dünya hayatının ne güzel neticesidir bu. O kimseler ki, söz verdikten sonra Allah'a olan ahitlerini bozarlar. Peygamberlerin bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmazlar. Akrabalık bağlarına ve Allah'ın yerine getirilmesini emrettiği hukuka riayet etmezler. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte lanet onlar için, akıbetin kötüsü de, onlar içindir. Allah dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin rızkını daraltır. Onlar ise dünya hayatıyla şımarmışlardır. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında pek az bir şeydir. İnkar edenler, Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Onlar iman eden ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. İman edip güzel işler yapanlara müjde olsun. Dönülecek en güzel yer onlarındır. İşte biz, kendilerinden evvel nice ümmetler gelip geçmiş bir ümmet içinde... ''Seni de öylece gönderdik ki, sana ettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Halbuki onlar, ''Rahman da kim?'' diye Allah'ı inkar edip duruyorlar. De ki, ''O benim Rabbimdir. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Dönüş yalnız onadır.'' Eğer bir kitapla dağlar yürütülecek, yeryüzü parçalanacak... Veya ölüler konuşturulacak olsa, o elbette Kur'an olurdu. Fakat emir bütünüyle Allah'ındır. İman edenler anlamadı mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Kafirlere gelince, işleyip durdukları kötülükleri sebebiyle, Allah'ın vaadi gelinceye kadar başlarına felaketler inip duracak, veya yurtlarının yakınına kadar erişecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden evvel de peygamberlerle alay edilmişti. Ben o kafirlere mühlet verip sonra da yakalayıverdim. İşte bakın azabım nasıl oldu? Herkesin kazandığı iyilik ve kötülüğü ilmiyle ve kudretiyle kuşatan Allah inkar edilir mi? Onlar ise Allah'a ortaklar koştular. De ki, haydi onlara birer isim takın bakalım. Allah'ın güzel isimleri gibi bir ismi onlara yakıştırabilecek misiniz? Yoksa siz yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber vereceksiniz? Veya hakikati olmayıp isimden ibaret bir sözle mi kendinizi aldatacaksınız? Aslında o kafirlere hileleri hoş gösterilmiş ve onlar hak yoldan alıkonulmuşlardır. Allah'ın saptırdığınıysa artık doğru yola iletecek kimse bulunmaz. Dünya hayatında onların hakkı azaptır. Ahiret azabıysa daha çetindir. Onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin hali şöyledir. Onun altından ırmaklar akar, yiyecekleri de, gölgesi de daimidir. Takva sahiplerinin akıbeti işte budur. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen Kur'an'la sevinç duyarlar. Çeşitli topluluklardan da öyleleri vardır ki, Kur'an'ın bir kısmını inkar ederler. De ki, ben ancak Allah'a ibadet etmekle ve O'na ortak koşmamakla emrolundum. Ben O'na dua eder, halkı O'na çağırırım. Dönüşüm de O'nadır. Böylece biz, insanlar arasında hükmetmek üzere bu Kur'an'ı sana Arapça indirdik. Eğer sana ilim eriştikten sonra onların heveslerine uyacak olursan, Allah'ın azabından seni kurtaracak ne bir yardımcı bulunur! ne de bir koruyucu. Andolsun olsun ki, senden önce de biz peygamberler gönderdik ve onlara hanımlar ve evlatlar verdik. Allah'ın izni olmadan, hiçbir peygamberin mucize getirmesi mümkün değildir. Vaad edilen her şeyin yazılmış bir vakti vardır. O, dilediğini yok eder, dilediğini sabit kılar. Levh-i mahfuz onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azaptan bir kısmını sana göstersek de, yahut daha önce seni vefat ettirsek de, sana düşen ancak tebliğden ibarettir. Hesap görmekse bize aittir. Onlar görmüyor mu ki, biz kudretimizle tecelli edip, topraklarını dört bir yandan daraltıyoruz. Allah hükmeder, ondan sonra da onun hükmünü değiştirecek kimse yoktur. Onun hesap görmesi de pek süratlidir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerine hileler yapmışlardı. Her türlü hilenin tesirini yaratmak da, onları ummadıkları şekilde cezalandırmak da Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Ahirette akıbetin kimin lehine olacağını o kafirler de yakında bileceklerdir. İnkar edenler, sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim aramızda şahit olarak Allah ile onun kitapları hakkında bilgi sahibi olanlar yeter. İbrahim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bu bir kitap ki insanları Rablerinin izniyle İnkar karanlıklarından iman nuruna çıkarman, kudreti her şeye galip olan ve her türlü hamde layık olan Allah'ın yoluna kavuşturman için sana indirdik. O Allah ki, göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur, şiddetli bir azaba çarpılacak olan kafirlere ise yazıklar olsun.'' Onlar, dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler. Halkı Allah yolundan alıkoyarlar ve doğru yolu eğri göstermeye çalışırlar. Öyleleri, haktan pek uzak bir sapıklık içindedirler. Hak dini onlara açıklasın diye, her peygamberi biz, kendi kavminin lisanıyla gönderdik. Sonra Allah, dilediğini sapıklığında bırakır, Dilediğini de doğru yola iletir. Onun kuvveti her şeye galiptir. Ve o her şeyi hikmetle yapar. Andolsun ki biz Musa'yı, Kavmini karanlıklardan nura çıkar. Ve Allah'ın geçmişteki nimet ve azap günlerini onlara hatırlat diye, Mucizelerimizle birlikte gönderdik. Çok sabreden ve çok şükreden herkes için, Şüphesiz bunda ibretler vardır. O zaman Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı öldürerek sizi kötü bir azaba uğratan Firavun kavminden sizi kurtarmıştı. Bundaysa Rabbinizden size pek büyük bir imtihan vardı. Şunu da hatırlayın ki, Rabbiniz size şükrederseniz daha çok veririm. Nankörlük ederseniz ''Bilin ki azabım çok şiddetlidir.'' diye bildirmişti. Musa dedi ki, ''Siz ve yeryüzünde kim varsa hepiniz birden nankörlük edecek olsanız bile şüphesiz ki Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve o hamiddir. Her türlü övgüye layık olan odur. Ve bütün mahlukat onu över ve tesbih eder. Sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle daha sonrakilerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası hakkıyla bilemez. Peygamberleri onlara apaçık deliller ve mucizeler getirmişlerdi. Onlarsa hayret ve öfkelerinden parmaklarını ısırarak sizinle gönderileni biz inkar ediyoruz dediler. Bizi davet ettiğiniz şey hakkında derin bir şüphe içindeyiz. Peygamberleri onlara dedi ki, gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? O, günahlarınızı bağışlamak ve ölümünüzü belli bir vakte kadar geri bırakmak için sizi imana çağırıyor. Onlarsa, siz de ancak bizim gibi bir beşersiniz dediler. Atalarımızın taptıklarından bizi alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse, bize apaçık bir delil getirin. Peygamberleri onlara dedi ki, biz de sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah, peygamberlik nimetini kullarından dilediğine bağışlar. Allah'ın izni olmadan da, biz size hiçbir delil getiremeyiz. Mü'min olanlar ancak Allah'a tevekkül etsinler. O, bize yollarımızı dosdoğru gösterdiği halde, bize ne oluyor ki, ona tevekkül etmeyelim. Bize yaptığınız ezalara karşı sabredeceğiz. Tevekkül etmek isteyenler Allah'a güvensinler. İnkar edenler peygamberlerine ya dinimize dönersiniz ya da sizi yurdumuzdan çıkarırız dediler. Rableri de onlara şunu vahyetti. Zalimleri biz elbette helak edeceğiz. Arkalarından da o yurda sizi yerleştireceğiz. Bu vaat, benim huzurumda hesap vermekten ve kafirlere vaat olunan azaptan korkan kimse içindir. Ve peygamberler fetih istedi. Her bir inatçı zorbada hüsrana uğrayıp gitti. Arkasından onlara bir de cehennem azabı vardır. Orada ona, cehennemliklerin yaralarından akan irin ve kan karışımı bir sıvıdan içirilir. Onu yudumlar fakat boğazından geçmez. Ölüm her yanını kuşatır fakat ölecek değildir. Arkasından da ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin işledikleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. İşte bu, haktan pek uzak bir sapıklığın ta kendisidir. Görmez misin ki, gökleri ve yeri Allah hak ve hikmetle yaratmıştır. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halkı getirir. Bu ise Allah için zor değildir. Sonra hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Zayıf olanlar, Büyüklük taslayanlara derler ki, biz size uyup gitmiştik. Şimdi siz Allah'ın azabından en küçük bir şeyi bizden uzaklaştırabilecek misiniz? Onlar da, eğer Allah bize hidayet verseydi, biz de size doğru yolu gösterirdik derler. Şimdi feryat etsek de, sabretsek de birdir. Kaçıp sığınacak bir yerimiz yoktur. Hesap görülüp hüküm verildiğinde şeytan der ki, Şüphesiz ki Allah size hak bir vaatte bulundu. Ben de size vaatte bulundum ve yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sizi çağırdım, siz de bana uydunuz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Allah itaatte beni ortak koşmanızı ben bugün inkar etmiş bulunuyorum. Zalimlerin hakkı şüphesiz ki pek acı bir azaptır. İman edip güzel işler yapanlarsa, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilirler. Orada Rablerinin izniyle ebedi olarak kalacaklardır. Orada birbirlerine dilekleri ve meleklerin onlara iltifatı hep selamdır. Görmez misin? Kelime-i tevhidi, Allah nasıl hoş bir ağaca benzetmiştir ki, onun kökü sabit, dalıysa semadadır. O güzel ağaç, Rabbinin izniyle her an meyvesini verir. Allah böylece insanlara misaller verir ki, düşünüp öğüt alsınlar. İnkar sözü ise, kökü yerden koparılmış kötü bir ağaca benzer ki, kökleşip tutunacağı bir yeri yoktur. Allah, Allah, İman edenleri dünya hayatında da ahirette de o sağlam kelimeyi tevhidle sabit kılar. İradelerini inkar yolunda kullanarak zulmedenleri de Allah sapıklığa düşürür. Böylece Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetine şükretmek yerine inkârı tercih ederek kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmez misin? Girecekleri o helak yurdu cehennemdir. Kalınacak ne kötü bir yerdir orası. Halkı onun yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar edindiler. Sen de ki şimdilik nasiplene durun bakalım. Sonunda döneceğiniz yer cehennem ateşidir. İman eden kullarıma da şunu söyle. Namazı dost doğru kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunsunlar. Öyle bir gün gelmeden önceki onda ne bir alışveriş olur ne de bir dostluk bulunur. O Allah ki gökleri ve yeri yarattı, gökten de bir su indirdi ki onunla sizin için rızık olarak meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize sundu. Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. Birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize sundu. O sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İnsansa şüphesiz ki çok zalim, ve çok nankördür. Hani İbrahim şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, bu Mekke şehrini emin kıl. Beni ve evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Şüphesiz ki o putlar insanlardan pek çoğunu saptırmıştır. Kim bana uyarsa, muhakkak ki o bendendir. Kim de emirlerime karşı gelirse, şüphesiz ki sen çok bağışlayıcı, çok merhamet edicisin. Ey Rabbimiz! Ailemden bir kısmını, senin hürmetli beytinin yanında, ekinsiz bir vadide yerleştirdim. Namazlarını beytinin huzurunda dosdoğru kılsınlar diye, Ey Rabbimiz! Sen de insanlardan mümin olanların gönüllerini, onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki, onlar da nimetlerinin kadrini bilip şükretsinler. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Ne yerde ve ne de gökte, hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, o Allah'a mahsustur ki, ihtiyarlığımda bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan buyurdu. Şüphesiz ki Rabbim, duayı hakkıyla işiticidir. Ya Rabbi! Beni ve benim neslimden olanları namazda devamlı kıl ey Rabbimiz duamı kabul buyur. Hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla ey Rabbimiz. Zalimlerin işlediklerinden Allah'ı habersiz sanma. Allah onların cezasını öyle bir güne bırakır ki o gün gözler dehşetten dona kalacaktır. O gün onlar kabirlerinden çıktıkları gibi başlarını dikip çağrıldıkları tarafa koşarlar. Kendilerine bile dönüp bakamazlar. Kalpleri yerinden oynamış, akılları başlarından gitmiştir. İnsanları kendilerine azabın geleceği günle korkut. Zulmedenler o gün, ey Rabbimiz derler. Bize biraz daha zaman tanı da senin davetine kulak verelim, ve peygamberlere uyalım. Peki, bundan evvel bize zeval yoktur diye yemin edenler siz değil miydiniz? Halbuki siz kendilerine zulmetmiş kimselerin yurtlarında kalmıştınız. Onlara neler yaptığımız size apaçık belli olmuştu ve size böyle misaller de vermiştik. Onlar Allah'ın dinine karşı hileleriyle tuzaklarını kurdular. Onların hilesi Allah katında yazılıdır ve cezasını göreceklerdir. Eğer onların hilesi dağları yerinden oynatacak kadar kuvvetli bile olsa hak dine bir zarar veremezler. Allah'ı peygamberlerine olan vaadinden vazgeçer sanma. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti herkese galiptir ve kafirlerden intikamını almaya kadirdir. O gün yeryüzü de başka bir şekle girer, gökler de. Sonra bütün varlıklar, bir olan ve kudreti her şeye yeten Allah'ın huzuruna çıkar. O gün, mücrimleri zincirlere vurulmuş görürsün. Elbiseleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplar. Böylece Allah, herkese kendi kazandığının karşılığını verir. Muhakkak ki Allah, Hesabı çok çabuk görendir. Bu Kur'an insanlara kafi bir tebliğdir, ta ki onunla Allah'ın azabından sakındırılsınlar. Onun ibadete layık tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri güzelce öğüt alıp düşünsün.